Evet, şu anda sesimiz büyük ihtimalle tabii çok fazla net değildir diye düşünüyorum ben. Bu haftalık bu şekilde idare edelim. Başka hiç, hışırtıp vesaire var mı? Neyse artık, bu şekilde idare edelim artık. teknoloji her zaman güvence altınlanması gereken bir şey o noktada kesin evet tekrar bismillah deyip başlayalım evet bu İhsan meselesini kısmında olsa ifade ettikten sonra yani özellikle şu kısmı çok dikkat etmek lazım ve bu kısım üzerinde çok durmak gerekiyor bunu İhsan kavramı bu şekilde değerlendirip Sadece namaza ya da oruca değil aynı zamanda hayatın her alanına ihsan kavramını bir şekilde yerleştirmek ve e, deyim yerinde ise dağıtım alanını e, daha geniş e, bir alana yaymak gerekiyor. Evet, İslam standardı ya da ihsan kalitesi olarak ifade edebileceğimiz e, üst başlıkta e, Hz. Peygamberden nakledilen şöyle bir rivayet var. Allah her konuda ihsanı her şeye güzel davranılmasını emretmiştir. Binaenaleyh meşru bir ile herhangi bir canlıyı öldüreceğiniz zaman güzelce öldürün. Tabii bu meşru anlamda bu hayvanla alakalı bir kurbanla alakalı bir meseledir. Hayvan boğazlayacağınız zaman güzelce boğazlayın. Yok böyle bir işe girişecek olanınız bıçağını iyice bilesin ve keseceği hayvanın rahatlasın. Bu kurbanla alakalı bir mesele olduğu için öncelikle bu meseleye bu açıdan bakmamız gerekiyor. Günlük işlerden ibadetlere kadar uzanan ve çeşitli iş ve davranışlarımızın tümünde aranan seviye ve kaliteyi dinimiz ihsan terimiyle ifade etmiştir. Peki bu rivayet e, nerede geçiyor? E, bakalım. E, Müslim Sait kitabı Sait bölümünde 57 e, numaralı nerede hadiste. Başlığında değil, böyle bir şey yok. Ebu Davud edahiy bölümü, cinzi diyat vesaire, daha ya mucize zebah bölümünde ve darimi de o bölümde zikretmiş. Dolayısıyla mesele kurban meselesiyle ile alakalı. Şimdi sebep yani rivayetinin nakledildiği olay hususi olmakla beraber biz bunu genel olarak yani genel olarak teşmil ettiğimiz takdirde daha farklı bir anlam ifade edecektir. İyilik yapmak anlamında olduğu için insan çoğu kere infak ile eş anlamlı olarak değerlendirilmektedir. Oysa ihsan maddi manevi her çeşit iyilik için kullanıldığı halde infak daha çok tasattuk kelimesi gibi sadece maddi yardımlar için kullanılan bir terim durumundadır. Bu durumda infak kavramı ile ihsan kavramı arasında da farkı fark etmemiz gerekiyor. Öte yandan ihsan iyiliği iyi yapmak, güzel yapmak, kaliteli ve yapmak günümüzün moda ifadesiyle ifa söyleyecek olursak, standartlara uygun olarak yapmak anlamına gelmektedir. Yani Müslüman ifat da dahil her işinde ihsan seviye ve kalitesini yakalama durumundadır. Nitekim şu iki ayet e, ihsanı bu çerçevede dikkatlerinde sunmaktadır denilmiş. Allah şüphesiz adaleti, ihsan ve akrabaya ikramı emreder. E, Buraları geçiyorum. E, hasen kavramı ve ihsan kavramıyla özdeşleşmiş olan bazı ya da e, farklı kavramlar var. Kur'an-ı de onunla ilgili olarak Rızk-ı Hasen, Ece-i Hasen, Karz-ı Hasen maalesef bütün bunların hepsi artık günlerimizden çıktı. Var mı artık Karz-ı Hasen diye bir kavramımız bizim? Karz-ı Hasen var mı artık? Artık Karz-ı Hasen kalmadı. Bunun yerine ne kaldı? Artık kredi mevzuat sistemi kaldı. Kar payı kaldı. Kar oranı kaldı vesaire kaldı değil mi? Vadi hasen, Üsrâyi hasene, şefa şefaati hasene ve uyzayı hasene en güzel yolun mücadelesi anlamında gelen bir kavram insan, Sözün en güzelini tabi olmak kavramı, geçmiş Müslümanları güzelce izlemek e, şeklinde ahsen-i seyye, ahsen-i tefsir. Bakınız ahsen kavramı da ihsan kavramı ya da eee kavramının farklı kavramlarla araya geldiği zaman hangi anlamları ifade ettiği Kur'an-ı Kerim'de hangi anlamları geldiğini ayetlere bakarsanız görürsünüz Ahsenül Hadis, Ahsenül Kasas Ahsenül Takvim ve Husnul İslam, Husnul Bela Husnül Sena, Husnul Huluk Husnul Kelam, Husnul Re' ve Husnül Sa'd gibi hadislerde geçen ifadelerde hep aynı insan kalitesinin anlatımları olmaktadır Evet sevgili peygamberimizin Cebrail aleyhisselamın sorusu üzerine ihsanı Allah'a onu görülmüşçasını ibadet etmek olarak tarif etmesi nedir? Kul Rab ilişkilerinde kulluk standardı demek anlamına gelmektedir ki buna ister ihlas ister huşu deyiniz anlatılan hep kullukta ihsan kalitesidir. Bunu daima göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Müslüman yaptığı bir işi yapacağı bir işi mümkün mertebe ve en güzelini en iyisini yapmaya çalışması gerekiyor. Evet, buraları hızlı geçelim artık. Burada önemli bir var. E, dinde hasbirlik gerekir. Süreklilik, dönülmezlik, kurumsallaşma, ihtiyaç ya da zamanlama, yeterlik ve kalite, bütün bu kavramları kendi içerisinde bir anlam ifade eder. Yani, şöyle söyleyeyim, Müslüman düşünürken, attığı her adımın hesabını kitabını yaparken daima dönülmezse stratejist olarak meseleye bakmak durumundadır. İcrayetlik olarak yapacağı bir işte dindelik yani hasbiylik, hesabiyet değil. Yani maddi anlamda bir hesabiyet değil, hasbiylik olması gerekir. Artık e, insanlar kim insanlar ya da bizler her neyse e, bir şey yaptığımız zaman gerçekten biz bu işi hasbiyli olarak mı yapıyoruz yoksa bir şeyin hesabını yaparak mı yapıyoruz? E, maddi çıkar, maddi menfaat ya da bir mufaz sağlamak amacıyla mı? E, bunun hesabını kendi içimizde yani çetelesini tutmamız gerekiyor ama öncelikli olarak kaliteli bir iş ancak şu yollardan geçer birincisi dinlenik yani hasbiyelik gerekir İkincisi o işte süreklilik gerekir yani bir oraya bir buraya ayette geçtiği şeklinde muzebzevi ve de nezalik oradan oraya zıplayan bir top gibi değil ya da nabza göre şerbet veren bir anlayış ve düşünce sistemine göre hareket etmemesi gerekiyor edilmemesi lazım İhtiyaçlarının zamanlamayı çok iyi ayarlamamız gerekir. Herkese her şeyi aynı anda aynı dozajda vermeniz mümkün olmayabilir. Yeterlilik meselesi, yeterlilik imtihanı diye bir kavram vardır. O, o kişi ya da yapılması gereken bir iş gerçekten yeterli mi değil mi? Ve nihayetinde bütün hepsi hepsinden ne gerekir? Bir kalite ya da standart dediğimiz kalite standartları ortaya çıkması gerekiyor. Dolayısıyla bu ıı, ıı, sıralamayı daima bizim göz önünde bulundurmamız gerekiyor. En azından bu ıı, çerçeveden hareket edildiği zaman. Evet. Buralara geçelim. Yalnız şu maddeleri muhakkak okuyalım. Yani okuyalım ve üzerinde çok daha düşünmemiz gerekiyor. Evet, hemen Bedri Dilel Ayni'nin Umidatürkari isimli başlayalım. <gülüyor> evet, e, İbn-i Hacan'ın Fethül sonra e, İslam dünyası içerisinde en fazla e, şöhrete yakalanmış olan, e, şeyhlerin başına gelen e, Ayni'nin Umidatürkari isimli şehrine hakkında şöyle bir kısa bir malumat verelim ve başlayalım. Hicri 762'de Antap, bugünün Gaziantep olarak ifade edeceğimiz yerde doğan Bedrid Dün, Ebu Mahmut küresiyle Mahmud bin Ahmet el-Ayni el-Hanefi babasından ve yöre alimlerinden ders almış, babasının vefatından sonra onun yerine kadı olmuş, Halep, Hicaz ve nihayet Mısır'da değişik görevlerde bulmuştur. Uzun yıllar medresesinde ders okutmuş, bir çoğu şehr Terim'deki pek çok eserin müallif olan el-Ayni'nin en hacinin eseri Umdetül Kari'dir. Aynı 855 senesinde ifade etmiştir. İbn-i Hacer'in vefat tarihini hatırlayanlar mı? Hemen hiç düşünmeksizin hemen cevap verebilir misiniz? Evet 852. Yani aralarında bir yıl fark var. Ayni Umdetül Kari'ye yazmaya 821 yıl sonlarında başlanmış ve 26 yıllık bir mesai'den sonra 847'de bitirmiştir. İbn-i Hacer'in e, i̇bn Hacer Fethül Baharısını kaç senede bitirmiş? Çok yakın. Evet 25 yıl. Tabi şeyde sayarsak yani e, mukaddimeyi de sayacak olursak tabi 25 yıl üzerine ilave etmemiz gerekiyor. 847'de bitirmişti. O bu şehrin yazımında İbn Hacer'in Fethül Bari'sinden istifade etmiş. Aynı yıllarda yazılmak olan Fethül Bari'den İbn Hacer'in talebesi Burhan bin Hıdır aracılığıyla faydalanmıştır. Bu sebeple yer yer aynı nakiller, yer yerde İbn Hacer'e itirazlar rastlamak mümkündür. Hatta İbn Hacer'in Fethül incelediği 10 noktayı aynı hemen hemen aynı sırayla Fevayit adıyla 10 başlık altında 6 altı sayfa içinde özetlemiştir. Şunu unutmayalım: İbn Hacer El Azkalani, Şafi'ime sevinden. Aynı ise Hanefi meselinde ve o dönemde e, oldukça e, tatlı bir rakabette e, var, e, bunu daima göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Umdetülkari, nakil ve tahkik yönünden Buhari şehrin en hacimlisi, tetkik ve inceleme cihetinden en değerli toplusudur. Hadisleri hemen hemen bütün ile ve gerektiği şekilde açıklamak amacıyla yazılmıştır. Aynaya göre nakledilmiş meslemeye dair bir şey öğrenmek isteyen de makulata müteallik. Bakınız burada makulata müteallik olarak aklına herhangi bir şey takılan da problemini umdeden istifadeyle çözebilir. Yararlanmayı kolaylaştırmak için aynı açıklamalarını ayrı başlıklar altında vermeye özen göstermiştir. Onun en geniş olarak evladığı ve kullandığı başlıkları tam olarak görme imkanı bulduğumuz birinci hadisinin açıklamasında bakınız tam 20 ara başlık tespit etmekteyiz. Aynı hadisi verdikten sonra şu yan başlıkları sıralamak Ya yani oldukça tertipli, sistemli bir şekilde şu başlıkları e, koymuş. Tabii bu her hadis için geçerli olmayabilir. Ama genel olarak e, bunlar içerisinde e, yani belli bir noktalarda bütün menhepsiz dikkate almıştır. Birincisi Beyanu taalluqu'l hadis bil ayet. Birincisi hadisin ayetle ilgisi. Hatırlarsanız Buhari e, ile yani Buhari'deki hadisleri okurken Buhari ile e, şey, hadisle bab başlığı arasında ya da bab başlığı ile kitap arasında bölüm arasında bir ilişkinin olabileceğini daima göz önüne bulundurmamız gerektiğini söylemiştim. E, aynı ve aynı zamanda hadisle e, ayet arasında bir bağlantının olup olmadığını da yani doğrudan Hz. Peygamber'de nakledilen bir rivayetin de ayette bir bağlantısı var mı yok mu bununla ilgili de bir başlık atıyor. Bu başlık bak başlığı ayet yer alırsa o ayetle hadisin irtibatını göstermek için açılır. İkincisi hadisin bak başlığı yani tercüme dediğimiz kısmı ile ilgisi. Hadisle ile bak başlığı arasındaki ilgi. Bu ilgi şari tarafından bir tercüme tercüme kelimesi burada bak başlığı anlamına geliyor. Tekrar hatırlatmamda fayda var. Bu ilgi şari tarafından çoğu kere Böyle bir başlık açılmadan mutabakatı hadisli tercüme gibi başlayan bir cümleyle açıklanmaktadır. Hadisin o bat başlığı altında zikredilmiş olmasının sebebini ortaya koyan bu başlık altında verilen bilgiler Buhar'ın fıkhi anlayışını ortaya koyulması açısından oldukça önemlidir. Şunu unutmamak lazım. Gerek hepine Hacer olsun gerekse diğer e, şahitler olsun mümkün mertebe bat başlığıyla hadis arasındaki ilişkinin tespiti yani tabakatı açısından daima vurgu yaparlar. O vurgularda artık e, isabet edebilen edebilene, Dolay e, bu noktada bu halimin fıkhi anlayışının tespiti ve onun bab başlıklarına yansıması ve bunun hadis olan bağlantısının bir şekilde muhakkak tespiti yapılması gerekiyor. Üçüncü başlık senete yaranın ravilerin açıklaması, beyan ve ricalihi yani senete geçen raviyeler vardır, o raviyelerin teker teker açıklaması yapılıyor. Ravi isminin okunuşunun hareketsel olarak tespiti, beyan uzaptır rical. Devam ediyorum, nesettenin açıklanması, beyan el ensab, ravi ile ilgili diğer bazı noktaların ortaya konulması, beyan beyanı fedayi dı bir rical. Senedin ihtiva ettiği bazı özellikler, beyan ile ilgili isnadî, bazı isnat, isnatta geçen bazı özellikler. Hadisin yayınının açıklanması, beyan ne gibi hadis ki bu başlık altında hadisin senedine yönelik hem her husus ve neticede hadisin ravi sayısı, ittisal, inqıta ve irsal durumları açıklanır. Yani hadisin e, ravi sayısı ittisal ve irsali, beyan, ve irsalı bu mevzi kavramına beyanla veya hadis başlığı altında zikredilir. Hadisin bu ne üzerinde geçtiği, yani bu oldukça önemli bir e, şeydir. Yani bir başlıktır. Bu aynı zamanda ilgili rivayetin farklı e, hadis e, Buhari'nin Farklı kitaplarında, farklı bölümlerde ve farklı bakbaşlıklarında nasıl ve ne şekilde geçtiğine dair size bir fikir verir. Dolayısıyla metnler arası bir mukayese yapma imkanına sahip olursunuz. Beyan-ı tu'add-ibdül'l-hadîsi <gülüyor> Hadisi eserlerini almış olan öteki hadisçiler, yani diğer hadis kaynakları Hadis'in rivayetler arasında görülen lafız farklılıkları, beyan-ı <gülüyor> ıhtilafi diye devam ediyor. Bu son üç başlıkta da hadisin kaynak ve metin aslında değerlendirilmesi yapılır. Yani Buhari'den nerelerde geçtiği, hadisi eserden almış olan öteki hadisçiler ve e, lafız farklılıkları. Bu başlıklar altında hadisin önce Buhari içinde sonra da hadis külliyatı içinde tahdidi yapılmış olmaktadır. Bu sebeple şehirleri hadis tahriye istifade edilecek eserlerden saymak gerektiğine dair görüş beyan edenler de bulunmaktadır. Ancak hadisin Yer kaynaklarına sadece müellif ismi olarak işaret edilmiş olduğunu da burada hatırlatmakta fayda var. Yani sadece müellif ismi işte Atorjeh falan filan denilmiş olması bu anlamda eserin ifade, eserin, geç, eserin ismini ya da <gülüyor> eserin geçtiği kaynağın arasındaki in geçtiğini dair bir ifadeyi ortaya koymamaktadır. 12. olarak ilk olarak bu hadisi seçmiş olmasının sebebi bu başlık pek tabi sadece bu birinci niyet hadisine aittir, böyle bir başlık diğer hadislerde bulunmamaktadır. Yugat açıklamaları, İrab açıklamaları, Meani ilmi açısından açıklama, Beyan ilmi açısından açıklama, Bediye ilmi açısından e, sorular ve cevaplar Es-i'ne ve e, hadisin varsa sebebi bulunurdu ki bu oldukça önemli, hadisinden çıkarılabilecek olan çok ve hadis ile ilgili belirtilmesi faydalı olan öteki meseleler şeklinde bir e, başlıklar e, bütün türlü başlıklara yer almaktadır. Bu sıra genelde böyledir. Ve hiç şüphesi her hadis için bu başlıkların açılması söz konusu olmayabilir. Mesela hemen ikinci hadise bu başlıklar ona düşmektedir. Yani hadisin konumuna, hadisin durumuna göre başlıklar farklılaşabilmektedir. Annenin bu eseri diğer karma karışık yazmalarına mukabil bir usul dairesinde yazılmış ve kavli hulusluğunda kaleme almış olan Ündetül Kari, Rabiler hakkında verdiği bilgi hadislerin mantıki münakaşası, yani burada akli yani makulatla ilgili kısımlar ister istemez devreye giriyor. Ve gramer açıklamalara bakımından ehemmiyet taşımaktadır. Netice itibariyle Aynin'in şerhi Şehlerin en güzeli yorum bakımından en tamı, ulamadan nakli en bol olandır. Ne var ki söz dizimi açısından İbn Hacerinki gibi değil, biraz dağınıktır. Hanefi mezhebi görüşlerine göre yazılmış büyük ve mükemmel bir şerh olmasına rağmen İbn Hacerinki kadar şarihin hayatında etrafa yayılmış değildir. Umdetül Kari 10 ve 25 cilt halinde basılmış bulunmaktadır. Matbahi amire baskısı hatası az olan bir baskı konumundadır. Evet, umdatül Kari, Şerih-ül sahih e, okumaya başlayalım inşallah. Zab, e, e, Abdullah e, Mahmut Muhammed Ömer e, neşri ile yayınlanmış olan bu eserde. Şimdi, e, şuradan itibaren okumaya başlayalım. Tabi bu arada bir e, zaman kaybettik. Ama o zaman tabi okuyarak değil, biraz... Benim açımdan söylüyorum, teknik arıza ücretme noktası olduğu için şöyle bir 5 dakikaya da 6-7 alt, dakika bir müsaade edin. Ondan sonra tekrar hızlı bir şekilde başlar devam edelim inşallah. Bu arada siz dinlemiş olursunuz.